Anlaşılan BP kaynaklı Meksika Körfezi gündemimizde uzun bir süre kalacak. Yıllar sonra da insan kibrinin örneklerinden biri olarak hatırlanacak. Patlamanın meydana geldiği platformda çalışan petrol işçisi Tyron Benton kazadan haftalar önce iki kontrol tankında... Danbir'in de sızıntı tespit edildiğini ve bu konuda BP yetkililerini uyardığını söyledi. BP'nin yanı sıra konuya ilişkin platformun sahibi TransOcean şirketinin de haberdar edildiğini belirten Benton, sızıntının olduğu kontrol tankının tamir edilmeden kapatıldığını kaydetti. Tankın tamir edilebilmesi için platformdaki sondaj çalışmasının geçici olarak durdurulması gerektiğini ifade eden Benton, bu olasılık BP'ye pahalıya mal olacaktı dedi. Tankı onarmamak ve bu büyük felakete neden olmak çok daha pahalıya mal oldu. Ancak gerçek sorun tanklarda değil, fosil yakıtlara bağımlı dünya ekonomisi. Püfür püfür rüzgar ve ışıl ışıl güneş varken niye tabiatanın derisini deleriz? Kendimize sormak ve arabanın deposunu benzinle doldururken bu konuda düşünmek gerek. Nereye kadar? En sonunda yerel çevre direnişleri buluşuyor. 26-27 Haziran 2010 tarihinde Ankara'da çevre kuruluşları, toprağa, suya, havaya ve geleceğe sahip çıkmak için buluşuyorlar. Bu toplantıda yaşanan ekolojik sorunların genel bir değerlendirmesi, bilimsel itirazlarımız, hukuksal yorumlar, akademik analizler ya da sosyolojik tespitler yerine mücadele odaklı değerlendirmeler yapılması hedefleniyor. Kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında, yurdun doğal kaynaklarının bulunmasında, korunmasında ve işletilmesinde, çevre ve tarihi değerlerin ve kültürel mirasın korunmasında ülkenin, Sanatsal ve teknik kalkınmasında şimdiye kadar TİMOP ve bağlı olduğu odalar üstlendikleri sorumlulukların bir parçası ve devamı olarak bu toplantı çağrısını yapıyor. Türkiye'nin her yerinden 26-27 Haziran 2010 tarihinde sivil toplum kuruluşları Ankara'ya TİMOP tarafından çağrılıyor. Türkiye son 2-3 yıl içerisinde önce Karadeniz bölgesine başlayan ve sonra bütün ülkeye yayılan bir HES, hidroelektrik santral sorunu ile Karşı karşı. Türkiye'de 1700'ü, Karadeniz'de 600'ü aşan dere tipi HES'lerin 176'sı ise Artvin'de projelendiriliyor. Yine bu kapsamda bütün vadilerde hukuksal yollara başvuruluyor ve davalar açılıyor. Bağımsız yargı sürekli yürütmeyi durdurma kararları veriyor. Son olarak Artvin, Şavşat Meydancık beldesinde Ati İnşaat tarafından yapılması düşünülen Dioban HES ile ilgili olarak Rize İdare Mahkemesi'nin Artvin Valiliği'ne karşı açılan toprak kullanımına ilişkin davada, Orman Genel Müdürlüğü'ne karşı açılan orman kullanımına ilişkin davalarda mahkeme bir defa daha yürütmeyi durdurma kararı verdi. Aynı projeyle ilgili olarak üç ayrı yürütmeyi durdurma kararı verildi. Hükümetin ve özellikle Çevre ve Orman Bakanı'nın, Enerji Bakanı'nın bir an önce bu gidişatı dur demesi gerekiyor. Aksi halde Karadeniz sahil yolu ile Karadenizliyi denizden koparan Mesut Yılmaz'dan bile daha kötü anılacaklar. Yerel halkı ve mahkemeleri dinlemenin zamanı. Aylardır hükümetin gündemini oyalayan ve detayları bir türlü paylaşılmayan nükleer anlaşma sivil toplum tarafından elde edildikten sonra bugün Greenpeace, Küresel Eylem Grubu ve Yeşiller Partisi'nin katıldığı basın toplantısında kamuoyuna duyuruldu. Rusya ile imzalanan nükleer anlaşmada dört ana başlık öne çıkıyor. Haksız rekabet koşulları içinde imzalanan anlaşma ile AB ile bağlar tamamen koparılıyor. Avrupa Birliği'nden uzaklaşılıyor. TAEK'in güvenlik konusundaki yetki alanı sınırlandırılıyor. Yani Atom Enerjisi Kurumu gerekli güvenlik önlemleri konusunda hareket edemeyecek. Atık sorununa bir çözüm getirilemiyor ve akıllı enerji sisteminin kurulması önünde aşılması imkansız bir engel oluşturuyor. Basın toplantısında Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası sorumlusu Hilal Atıcı şunları söyledi. Biz bu anlaşmayı şimdiye kadar şeffaflıktan tamamen uzak bir şekilde hareket ederek gizli kapılar ardında Rusya ile anlaşma yapan hükümete Tepki niteliğinde sizde paylaşıyoruz. Türkiye'nin enerji geleceğinin derme çatma politikalarla oldu bittiye getirilerek oluşturulması hem tehlikeli hem de akılsızcadır. Bu anlaşma ile Başbakan Erdoğan gözleri bağlı bir şekilde nükleer güvenlik ve atık gibi konuları Rusya'ya teslim ediyor. Bir de üstüne hızlı tren projesine benzer bir hızla nükleer santral yapılması öngörülüyor. Üstelik Avrupa Birliği çerçevesindeki tüm düzenlemelerde ihlal ediliyor. Bunu da nükleer güvenlik alanında sicili bozuk, üstelik enerji de ciddi oranda bağımlı olduğu Rusya için yapıyor. Nükleer kabustan uzak, yeşil ve barış dolu bir gelecek için sağlıcakla kalın.